55. soruya değil mi? Evgulillahi evet. inneşşeytane'r recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sar ala nehcıhi ve men ittabaahu bi ihsani ila yevmiddin amma ba'd. 200 soru İslam akaidi kitabının 55. sorusuna vardık. Ozan abi bize okusun inşallah. 55. soruda haklı. Selam. Allah'ın isimleri delaletleri bakımından kaç türlüdür? Evet, Cevap. geçen hafta ufak bir mukaddime yapmıştık. Allah Subhanahu ve Teala'nın isimleri bazı delaletleri kapsamaktaydı. Allah lafzı var ki subhanahu ve Teala o 99 tane e, ismi kapsayan ve o 99 ismin haricinde başka ne vardı? Allah'ın gayb ilminde yanda sakladıkları vardı ya da yarattıklarından meleklere, peygamberlere öğrettiği bazı isimleri vardı. Bunun gibi bütün isimleri kapsayan e, genel bir lafız var. Onun adı da Allah. Allah demek, ve Teala, bu bütün hepsine delalet etmesi demektir. Kaç türlüdür delaletler? Onları anlatacak inşallah. Cevap, bu delaletler üç türlüdür. Zata delaletleri mutavakat delaletidir. Bu isimlerden türetilmiş sıfatlara delaleti tazamın delaleti, delaletidir. Onlardan türetilmemiş sıfatlara delaletleri de iltizam delaletidir. Heh, şimdi şunu demek istiyor. Biraz karışık kavramlar. Bazı isimler var. Mesela Rahman ve Rahim. Bunlar Allah teala'nın esma hüsnasından iki tane isim. Bunlar ne delalet ediyor bu isimler? Rahman ne demekti? Yarattığı her şeye mümin olsun, kafir olsun, rızık veren, ona merhamet eden, onu kollayan demekti. Öyle mi? Rahman nereye delalet ediyor? Allah teala'nın zatına Kendine yani Allah subhanahu Yani Rahman onun neyi? İsmi. İkinci bir kısmı var. Orada zikrettiği. Tadammun delaleti. Yani Arapça tadammene va diye çeviriyor. Biliyorsunuz Türkler dadı va diye okuyorlar. O yüzden tercümede tazammun yazmış. Aslında tadammun olması lazım onun. E, Hatta Molla Aliülkar bir adam bilerek dat arfini vaallin diye okusa kafir olur tekfir edilir diyor. Biliyorsunuz tasavvuf çevreleri o, oraya çok takıklar. Vela valin diyorlar. Va olursa gölgelenenler olur. Vela valin. Valle Arapça normalde o şekliyle bir manası yok zaten de. Vela valin kelimesinin karşılığı yok Arapçada. Valleden hadi şey yapsan bir bağlantı kursan ki orada ile uzak yakın alakası yok. Zalle kelimesi de gölgelenmek manasındadır. Hani e, manayı aslında öyle yapmakla değiştiriyorlar. Netice itibariyle meseleyle alakalı olan kısmına dönüyorum. Tazammun yani tazammene bir şey kapsaması demek. Bu Rahman ismiyle Rahim ismi ne yapmıştı? Allah'ın zatına delalet et, etmişti. O zatından ayrı olarak bir de bu zatının kapsadığı bir şey var. Rahman isminin kapsadığı bir delalet var. O da neydir? Rahmettir. Yani niye Rahman? Çünkü rahmeti gereği Rahman. Merhamet sahibi, rahmet sahibi. İşte bu kapsadığı delalet oluyor. İkinci yönü. Üçüncü yönü de iltizam yoluyla. Ne demek bu? Şunu ifade ediyor. Bir varlığın Rahman olarak isimlenmesi ve o ismin gereği olarak rahmet sahibi olması neyi gerekli kılar? Hayat sahibi olmasını ve kudret sahibi olmasını gerekli kılar. Anlaşıldı mı burası? Yani ya, ya, var olmayan, hayatı olmayan bir varlık nasıl rahman olsun değil mi? Haşa. E, Allah bunlardan münezzehtir. O yüzden ilahlığın gereği vardır. İlah görüp ve işitmesi gerekir mesela. Bunlar da iltizam yoluyladır. Niye? Çünkü İbrahim Aleyhisselam bununla kavmine hüccet getiriyor. İbrahim Aleyhisselam ne diyor kavmine? Sizi görmeyen ve işitmeyen, duymayanlara mı ibadet ediyorsunuz? diyor. Orada ilahın ne vasfının olması gerektiğini söylüyor. İşitmesi ve görmesi gibi bir vasfının. O yüzden üçüncü delalet yönde iltizamdır. Birincisi Allah'ın zatına delalet eden isimler. İkincisi bu isimlerin muhtevası içerisinde var olan sıfatlar. Üçüncüsü de Tekrar ediyorum ki anlaşılır olsun diye. Üçüncüsü de hayat ve kudret gibi iltizam yoluyla gerekli olan sıfatlardır. İşte bunlar delaleti bakımından Allah'ın isimlerinin üç tane türüdür. İnşallah şimdi tafsilatıyla çok daha inşallah yerli yerine oturarak anlaşılacak. Evet. Soru 56. Buna nasıl bir örnek verilebilir? Evet. Cevap. Yüce Allah'ın Er-Rahman ve Er-Rahim isimleri buna örnektir. Yani dedik ya buna örnek dediği yer bu işte delaletinin üç şekilde var olmasına örnek verecek. Ne dedi? Rahman ve Rahim ismini örnek getirdi. Evet. Bu isimler Müslümanın bizzat kendisine delalet eder ki bu da Yüce Allah'tır. Duralım burada. Bak ben ne diyorum? Bardak. Bardak dediğin şey isimdir. Neye delalet eder? Bu zata delalet eder. Elimde şu gördüğünüz şeye delalet eder. Bu bunun ismi. Bardağın ne olması gerekir? Bardağın bir cam olması değil mi? Yani insanların örfünde bardak dediğin şey camdandır. Şimdi plastik vesaire türlü de hani anlaşılır olması için izah etmeye gayret ediyorum. Cam olur insanların örfünde bardak dediğimiz şey. Yani onun bir keyfiyeti olur, bir sıfatı olur. İsmi ama nedir onun? Bardaktır. Ondan sonra kapsadığı bir şey var. Tadan ne demiştik. O da neydi? Camdan olmasıydı, sıfatıydı. Sonra bir de ne olması lazım? Var olması lazım değil mi? Yani var olması, gözle görünür olan olması lazım. İşte bu üçü birleşince bardak ortaya çıkıyor. Bu gördüğümüz şey yani. Allah ve teala teşbitten münezzehtir. O en yüce misaller onadır. Onun benzeri ve misli yoktur. Bu şekilde isimlerini tek tek sıraya koyduğumuz zaman aynı sonuca varacağız. Allah subhanehu ve teala Rahman'dır. Bu onun zatına dert eder. Zatında adı Rahman. O Rahman neyi kapsıyor Rahman olması? Rahmeti kapsıyor. O rahmet neyi kapsıyor? Hayat ve kudretini kapsıyor. Anlaşıldı mı inşallah? Evet. Bu delalet mutabakat delaletidir.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 Kötü bir kimse olmakla birlikte salih diye, bedbah bir kimse olmakla birlikte sayit diye hiç böyle olmadığı halde Esed Hanzala ve Alkame diye adlandırılabilir. Esed Hanzala ve Alkame dediği aslan demek. Yani orada öyle Arapça tercüme etmişler. Onlar aslan manasına geliyor. Yani korkak bir adam aslan ismiyle bazen bir gösterdiği cesaretle, belki hayatının bütün evresi boyunca korkak yaşamıştır. Bir anlık bir cesaret ee, örneği ortaya sergilemiştir ona aslan diye bir lakap verilmiştir cesur diye bir lakap verilmiştir ama normalde bu ismin gereği olarak adamın hiç korkmaması lazım değil mi normalde ama haşa zaten öyle bir sıfat hiçbir insana verilemez Allah subhanahu teala hakimdir ne olması lazım her şeyi hikmetle yapması lazım değil mi yani o yüzden demek ki kainatta hiçbir boş bir şey yok Burası anlaşıldı inşallah. Çünkü o insana diyebilirsiniz bu adam işlerini hikmetli yapan biridir ama yer yer bu adam işlerini hikmetsiz de yapıyor. İnsanın hepsi böyledir yani. Yani Allah'ın rahmet ettikleri müstesna insanlar hep boş şeylerle uğraşırlar. Öyle değil mi? O neden nedir ki Allah subhanahu hakimdir. Kesinlikle ve kesinlikle onun için ne ispat edilemez? Boş bir iş ispat edilemez. Bakın Kur'an-ı Kerim'de bir tane vav vardır. Onun adı zait Vav'dır. Yani normalde Arapça loğatına göre böyledir. Zait demek ziyade demek, fazla demek. Yani Araplarda normalde vav harfi cümlenin başında gelmez. Eğer öncesinde bir şey anlatılmadıysa. Eğer öncesinde bir şey anlatılmadıysa. Eğer öncesinde bir şey yokken bir vav geliyorsa o zaittir, hiçbir görevi yoktur onun. Arapçada böyle bir kural var. Kur'an'da da bir lafız var. O lafzın öncesinde konuyla ilintili bir şey yok ve orada vav kullanılmış. Çok yani şaz olmakla beraber istisna birkaç kişi demişler ki bu vav vavu zayittir demişler tefsirlerde. Ekseri müfessir demiş ki kim derse ki vav vav zayit Kur'an'da vardır o kafirdir demişler. Çünkü niye? Allah s.a. boş bir harf kullanmaz haşa. Allah hikmetsiz konuşmaz haşa orada Allah öyle konuştuysa onun muhakkak bir hikmeti vardır. Hakim olmasının gerekliliğidir. Evet. Kendisini nitelediği şekilde olan yarattıklarının kendisini nitelemelerinin de çok çok üstünde olan Allah'ı hamdıyla her türlü eksiklikten tenzih ederiz. Evet Allah subhanahu her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Bizim onu övgümüz dahi onun sıfatlarını hakkıyla övmek noktasında yeterli değildir. O yüzden Hani o bir meşhur bir hadis var ya, Subhanallah ve bihamdi adede halkihi ve nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimati. İşte Allah'a nasıl tesbih ediyor, Allah'a nasıl hamd ediyor? Ee, i̇şte yarattıklarının adedince, değil mi? Kelimelerinin adedince, bak sayılamayacak kadar. Gökteki yıldızlar adedince bir rivayette dua ediyor. İşte farklı farklı seleften nakiller var, hani... Allah'a hamdı ve övgüyü yerine getirmek asla ve asla bizim sonlandırabileceğimiz bir mesele değil. Yani Allah'tan daha iyi kimse Allah'ın nefsini övemez. En güzel Allah subh'ana ve teala över. Biz gücümüz yettiği kadarıyla Rabbimizi överiz. Ve Resulullah s.a.m. diyor ki Allah'tan daha fazla övülmeyi seven kimse yoktur diyor. Allah övülmeyi sever. Bu ilahlığın gereğidir. O ilah çünkü. Çünkü o her şeyi yoktan yaratmış. Her şeye kadir. O yüzden övülmek onun hakkı. Hani zulüm neydi? Şirk zulümdü değil mi? Zulüm de neydi? Eşyanın hak etmediği yerde olmasıydı. Eşyanın hak etmediği yerde olması. Burada bu şey, yani eşya dediğimiz şey, şey kelimesinin çoğuludur. Bu şey, o da ne? Övülmek. Kimin hakkı? İlahın hakkı. O yüzden ilaha verilir. O yüzden peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zayıf olarak çıkarıldı, 13 sene işkence gördüğü 15 sene işkence gördüğü Mekke'den çıktıktan sonra oraya geri dönerken fetih günü asla Mekke'ye 10 bin ordu arkasında olmasına rağmen bu kadar büyük bir ordu arkasında o halde o vaziyette giriyorken kafasını kaldırarak kafası dik girmiyor. Çünkü biliyor ki övgü sadece kime? Alemlerin Rabbi Allah subhanahu Başarı varsa Allah Subhanahu ve teala. O yüzden insanın fıtratı gereğidir. İnsan iyilikleri kendine vurur, kötülükleri Rabbine vurur. Haşa. Halbuki başımıza gelen iyilikler Allah'ın lütfundan ve fazlından, başımıza gelen kötülükler de kendi ellerimizle kazandıklarımızdandır. Yani başımıza bir musibet geliyorsa kendi nefsimi kınamam lazım. Allah ayette ne diyor? Kim geriye dönüp baktığında hayır görüyorsa Rabbine şükretsin. Kim de geri dönüp baktığında şer görüyorsa kendi nefsinden başkasını kınamasın diyor. Evet. Soru 57. Tazammun bakımından Esma-ül Hüsna'nın delaleti kaç kısımdır? Evet. Cevap. Şimdi es bakın öz özür diliyorum. Orada üç tane kısma ayırmıştı. Delaletin kaç kısımda olacağını ve ikinci kısmı olarak da tazammun. Yani kapsama. Allah'ın isimleri var. Rahman, Rahim, Hay, Kayyum değil mi? Bunlar onun isimleri. Allah'ın isimleri var bu isimler şey, bazı delaletleri kapsamakta. Bu da şöyle düşündüğümüz zaman üç tane dal var. O üç dalın ortadaki ikincisinden tekrar dallar açılıyor. Şimdi onları anlatacak. Evet. Cevap. Esma Hüsna'nın tazanma bakımından delaletleri dört kısımdır. Evet. Bir. Bütün Esma Hüsna'nın manalarını kapsayan ve yüce zatın özel ismi olan Allah lafzı. Bu. Yani birinci az önce dersin başında da bahsettiğim gibi Allah lafzıdır ki bütün kemaliyet manalarının hepsini içerisinde kapsayan genel bir isimdir Allah Azze ve Celle lafzı. Evet. Bundan dolayı bütün isimleri ona sıfat olarak gelir. Evet demek ki Rahman dahi Allah'ın sıfatıdır. Anlaşıldı mı? Aslında Rahman isimdir. Ama Allah lafzını merkeze aldığımız zaman ne oluyor? Rahman onun sıfatı oluyor. Rahman ismini merkeze koyduğumuz zaman rahmet onun sıfatı oluyor. Anlaşıldı mı inşallah burası? Evet. O Allah'tır ki Haliktir, Bari'dir, Musavvir'dir. Evet. Buyruğunda ve benzerlerinde olduğu gibi bununla birlikte bu isim asla başka herhangi bir isme tabi olarak gelmez. Evet, Allah lafzı hiçbir isme tabi olarak gelmez. Diğer şeyler gelebilir. Mesela o ni ayet önce okudu Halik, Bari ve Musavvir. Üçü e, de aynı manada zaten. Değil mi? Yani Halik dediğimiz yaratan demek. Bari de yaratan demek, musavir de yaratan demek. Aralarında ne fark var? Musavir, şekil vererek yaratan demek. İşte Halik, mutlak manada yaratan demek. İşte bedi kelimesine bakıyorsunuz, işte misali benzeri olmayan bir şekilde yaratmak demek. Her birinin farklı bir noktası var. O yüzden ayette Halik kelimesinin isminin ardına hemen bari ve musavir gibi tabiler getirmiş. Allah lafzının ise böyle tabileri olmaz. Hiçbir zaman böyle kullanılmaz. Evet. İki. Yüce Allah'ın zatî sıfatlarını ihtiva eden isimler. Evet. Allah subhanahu wa zatî sıfatlarını ihtiva eden isimler. Neymiş onlar? Onun bütün sesleri kuşatan sem'eyni ihtiva eden sem'ey ismi gibi. He. Allah semidir değil mi? Yani işitendir. Bu işitmesi neyi gerekli kılar? Sem olması. Sem'i onun ismidir. Sem'i İşiten onun ismidir. Bu neyi kapsaması gerekir? Her şeyi işitmek sıfatına kapsaması gerekir. Devam. Onun için bu seslerin gizli olanı ile açık olanı arasında fark yoktur. Semih'e dediğiniz zaman bunun içerisinde olması lazım. Yani oturup bir daha bunu ta tafsilatına kadar Allah işte bak gizliyi de bilendir açığı da bilendir yani böyle bir vasfa sahiptir demenin anlamı yok. Çünkü Semih'e bunu kapsıyor içerisinde zaten. Siz orada bir mübalağa yapıyorsunuz zaten. Ben geçen hafta bunu anlatmıştım. Hatırlayın. Arapçada işten nedir? adı normalde. Ama semi olunca neyi ifade ediyor? Çok çok işiten yani. Mübalağa var. Sınır yok. Kayıt yok. Her türlü şey işten demektir. Heh. İster küçük ister büyük olsun. Basar ile görülen bütün her şeye nüfuz eden, Basar'ını ihtiva eden Basir ismi de böyledir. Mesela bunun gibi. Evet. Her şeyi kuşatan ilmine ihtiva eden Alim ismi de böyledir. Evet. Göklerde ve yerde zerre ağırlığınca hiçbir şey ondan daha küçük olan da daha büyük olan da ona gizli kalmaz. Evet. Var etmek, yok etmek itibarıyla her şeyi kapsayan, kudretini itibar eden Kadir ismi ve diğer isimleri de böyledir. Evet, Kadir işte siz zaten Kadir dediğiniz zaman içerisinde ne var? Kadir her şeyi gücü yetiyorsa yaratır da o zaman. ya. Yani. Öyle değil mi? Aslında Kadir ismi çok genel bir isim. Onun içerisinde çok şey var. O kelime çok şeyi kapsıyor. O yüzden e, üç hafta önceki dersiye hatırlamaya çalışın. Orada ne anlatmıştık? Altı tane temel sıfat anlatmıştık. Esma sıfatla bildiğin aslı olan akıllan ve fıtratlan bildiğine. Sonra dedik diğer esma ve sıfat bu altı tanesinden türetilmiştir. O geçen haftaki aldığımız dersi de tekrar bir dinleyin. O önceki haftaki dersi de bir dinleyin. Oradaki altı sıfatı bir kağıda yazın. Sonra diğer öğrendiğimiz isimleri o altı sıfatın altına doldurun. Mesela Allah subhanehu ve teala'nın işte halik olması değil mi? Yaratan olması. Aslında bu dediğimiz gibi Kadir isminde içerisinde var olan bir şey. Aslında alim de semiyah da hepsi bunun içerisine giriyor. Kadir dediğin zaman artık sınırı yok. Kayıtsız ve şartsız bir şekilde her şeyi güç yetirebiliyor. İşitmek de bunun gerekliliği. Görmek de bunun gerekliliği. Yaratmak, rızık vermek de bunun gerekliliği. Evet. 3- Halik, yaratıcı, razık, razık, rızık verici, bari, yaratıcı, musavvir, suret, şekil verici ve buna benzer Yüce Allah'ın fiillerinden birisine ihtiva eden isimleri. Evet fiilleri ifade ediyor. Bu daha farklı bir boyutu. Tamam Allah subhanahu aleyhi isimleri var ama bir de fiilleri var. Rızık vermek fiil. Rezzak onun adı ama rızık vermek onun fiili. Aynı şekilde Allah subhanahu aleyhi alim şeydir. İsmidir, işiten onun ismidir, basir gören onun ismidir ama fiilleri daha ayrıdır, daha başkadır. Allah gecenin üçte birlik semasına, yeryüzüne iner mesela. İnmek onun fiilidir. Ya keyfiyetini bilmiyoruz, nasıllığına girmiyoruz. Evet. 4. Yüce Allah'ın kuddüs, noksanlık gerektiren her şeyden münezzeh olan ve selam, zat, sıfat ve fiillerinde her türlü eksiklikten uzak bulunan isimleri gibi. Bütün noksanlıklardan münezzeh ve yüce olduğu anlamını ihtiva eden isimleri. 1. Allah Celle Celal. 2. Onun isimleri Rahman, Rahim ve benzeri 3. Onun fiilleri rızık vermesi, yaratması gibi 4. de onu noksanlık her türlü noksanlıktan tenzih eden isimler. Kuddu, Subhan ve benzeri. Anlaşıldı. Allah lafzı var, isimler var Esmaül Hüsna içerisinde, fiiller var. Sonra da ne var? Allah'ı tenzih eden şeyler var, sıfatları var. Kuddüs her türlü noksanlıktan münezzeh olan demek. Zaten Subhanallah dediğinizde de bunu diyorsunuz. Her türlü noksanlıklardan münezzeh diyorsunuz. Her ikisi de aynı mana gelir ama bundan her biri Allah'ın noksanlıklardan tenzih ettiği için her birini kullanıyoruz Allah hakkında. Çünkü şeriat da bunu ispat etmiş Kur'an ve Sünnet dediğimiz az önce zikrettiğimiz gibi. Evet. Soru 58. Yüce Allah hakkında kullanılmaları bakımından Esma ve kaç kısımdır? Hmm. Cevap. Bu isimlerin bazıları Allah için tek başına veya başka isimlerle birlikte kullanılır. Bunlar ne şekilde kullanılırsa kullanılsın bir kemal sıfatı ihtiva eden isimlerdir. Hay, Hayyum, Ehad, Samet ve buna benzer isimler gibi. Yani bu hangi meseleyi anlatıyor? Anlatmıştık ya. Çocuklara konmayacak isimler vardı. Dikkat edin misal olarak getirdiklerine Ahad, Samet ondan sonra Kayyum, Kahar bu gibi isimler. Bunlar neyi ifade ediyor? Bunlar mutlak kemaliyeti ifade ediyor. Yani sen çocuğa Samet dediğinde şunu diyorsun aşağı. İşte ey hiçbir şeye muhtaç olmayan her şeyin kendisine muhtaç olduğu buraya gel. Yani var ya Kahar ne demek? Yarattıklarına e, gücüyle kahri altına alan demek. Sen çocuğa kahar desen aşağı, ey yarattıklarını gücüyle kahri altına alan buraya gel demiş oluyorsun. Onu anlatıyor. Bunlar sadece Allah'a has olan sıfatlar. Subhanehu ve Teala. Kimileri Yüce Allah hakkında ancak onun mukabili bir isim birlikte kullanılır. Bu isimler tek başına kullanıldığı takdirde bir çeşit eksiklik anlamını hissettiren isimlerdir. Hani hatırlayın bir şeyden bahsetmiştik. Allah Subhanehu ve Teala Kur'an ve sünnette sabit olan isim ve sıfatlarından bahsetmiştik. Bir de dedik ki mutlak kullanılmayan ve kayıtlı kullanılan isimler vardı. Hangileri? Allah tuzak Kur'an'dır mesela. Değil mi? Allah kime tuzak kurar? Kendisine tuzak kuranlara tuzak kurar. Allah intikam sahibidir demek gibi. Allah kimden intikam alır? Günah haktarlardan, müşriklerden, fasıklardan, zalimlerden. Bunları biz eğer tek başına kullanırsak, Allah intikam alıcıdır dersek bu Allah'ın noksanlık izafe etmektir. Çünkü insanların örfünde intikam nedir? Ya intikam bir insanın e, bir şey güç yetirememesi, güç yetirememesinden dolayı belli bir müddeze kadar karşı tarafı ceza vermek için beklemesidir öyle mi? E bu bir eksikliktir haşa. Allah her şeye kadirdir. Ama Allah subhanehu ve teala günahlar günahkarlardan ve mücrimlerden intikam alır yaptıklarının karşılığı olarak. Bu insanların örfünde vardır. Size biri bir şey yap, yaparsa siz de ona mukabil bir şey yaparsınız. Size hediye verene hediye verirsiniz mesela. Bu mukabele babındandır insanların örfünde. Mesela tuzak kurumak değil mi? Tuzak kurmak da nedir? Güç yetiremediğiniz, şu anda güç yetiremediğiniz bir düşmanınıza ne yaparsınız siz? Onu alt etmek için bir hile kurarsınız. Yani aslında tuzak şeydir insanların öfüne. Ayıptır. Değil mi? Erkeklik, e, apaçık düşmanlığı ortaya koymak, safı belli etmek, gücünün yettiği kadarıyla karşı tarafa düşmanlığı izhar etmek övülmüş şeydir insanların katında. Ama tuzak kurmak hainlikle bağdaştırılan bir e, sıfattır. O yüzden haşa bunlar Allah subhanahu teala'ya tek başına kullanılırsa noksanlık izafe etmek olur. Haşa küfür olur. Mesela Allah'ın unutması gibi değil mi? Haşa. Allah unutmaz ama Allah ayette ne diyor? fenesi yahu. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu. Allah subhanahu teala yaptıklarının karşılığı olarak artık onların hiçbir şeyleriyle, talepleriyle ilgilenmedi. Burada da bunu kastediyor. Ve diyor ki bu sıfatlar tek kullanılmaz. Muhakkak ne olması lazım onların? illetiyle beraber ifade edilmesi lazım. Eddarun nafi, zarar ve fayda veren El hafidur rafi, alçaltan ve yükselten El muhtiul nani, veren evet. ve alıkoyup vermeyen El muizul muzil aziz kılan ve alçaltıp zelil kılan ve benzeri isimler gibi. Şimdi orada örneğini verdiği isimlere baktığımız zaman Eddar ve nafi değil mi? Eddar, zarar veren demek. Şimdi desek ki Allah zarar verendir. Bu Allah'a noksanlık izafe etmektir aşağı. Allah zarar vermez. Aslında Allah'ın verdiği zararda fayda vardır. Yani düşünün ki mümin kulun başına zarar gelir mi? Gelir. Ama o zarar ne olur ona? Kıyamet günü mağfiret olur. Değil mi? Kıyamet günü ona rahmet olur. Günahlarının kefareti olur. Anlaşıldı mı? Aslında Allah o bu zararı vermesiyle ona fayda verendir. O yüzden zararı ve faydayı birleştirerek Allah hakkında kullanmamız lazım. Yani Allah fayda ve zarar verendir şeklinde kullanmamız lazım. Yoksa sadece zarar verendir desek haşa Allah'ın noksanlık izafe etmek gibi olabilir Allah muhafaza. Veya hafid Allah alçaltandır. Yani Allah durup dururken alçaltmaz insanı. Ama Allah subhanahu aleyhi ve <gülüyor> yaptıklarını alçaltır. Allah bazen peygamberleri bile müşriklerin gözünde ne yapmıştır? Toplumun gözüne göre alçaltmıştır topluma göre. Niye? Onları şehit etmişlerdir, öldürmüşlerdir. Kendilerince insanların zannınca onları zelil kılmışlardır. Bugün o kadar Allah'ın dostunu mesela, Allah'ın velilerini ne yapıyor tagutlar? Hapse dolduruyorlar. Zelil bir şekilde dolduruyor. Gece geliyor, yatak odasına kadar giriyor, mahremine en mahrem olan noktasına kadar hanımının çoluk çocuğunun gözünün önünde ellerine kelepçe vurup götürüp işte hapse koyuyorlar. Bu zillet değil midir? Baktığınız zaman alçaltılmak değil midir? Ama aslında Allah bundan az önce ifade ettiğim gibi onun derecelerini yükseltmiştir. Aslında bu onun için nedir? Faydadır. Allah subhanahu teala onu mahfuret edip bağışlayacaktır. O yüzden bu gibi sıfatlar tek başına kullanılmaz. Hemen ardından neyi kullanmak lazım? Beraberinde olan sıfatı kullanmak lazım. Ekdar, El Hafid, El Mani, El muzil gibi isimlerin mutlak olarak tek başlarına yüce Allah için kullanılmaları caiz değildir. Aynı şekilde kitapta olsun, sünnette olsun, her iki vahide de bunlardan herhangi birisi bu şekilde tek başına mutlak olarak kullanılamamıştır. Çünkü yani şeriat bize bunu öğretiyor. Kur'an ve sünnette kesinlikle bunlar tek gelmemiş. Dedi miştik Allah hiçbir işini ne yapmaz, hikmesiz yapmasu bana dahi. Ya. Evet. Yüce Allah'ın El-Muntakim ismi de bunlardan birisidir. Az önce ifade etmiştik. Muntakim, intikam alıcıdır. Kur'an'da ancak ya şu buyruğunda olduğu gibi ona tahallülü eden husus ile birlikte kullanılmıştır. Muhakkak ki biz günahkarlardan intikam alanlarız. Evet. Yahut da ondan türetilen sıfatlara Zu, sahip, cı ifade edilmekle kullanılmıştır. He, niye Zu e, ikinci şekliyle kullanılmış? E, azizun Vuntikam, intikam sahibidir ama intikam alan değildir. Bak bunun arasında fark vardır. Ben e, güce sahibimdir ama her zaman o gücümü kullanmam. Öyle değil mi? Yani onu yeri geldiğinde, vakti geldiğinde kullanırım. O yüzden bu şekliyle de Kur'an'da geldiği için bu sıfatlarının Vu takısıyla Vu Arapça sahip olmak demek. Mesela dersiniz ki şu adam Vumelin bu adam mal sahibi. Vu rahmetin, bu adam rahmet sahibi. O yüzden bu sıfatlar burada ifade edildiği gibi bu ikinci şekliyle v taksıyla beraber kullanılmaları caizdir. Hı. Yüce Allah'ın Allah azizdir. intikam alıcıdır. buyrun Buyruklarında olduğu gibi. Hı. Soru 59. Yüce Allah'ın sıfatlarından kimisinin zatî, kimisinin de fiili sıfatlar olduğu daha önceden geçti. Kitaptan Yüce Allah'ın zatî sıfatlarına neler örnek verilebilir? Şimdi soru. Biz dedik ki Sıfatların zati ve subuti diye ikiye ayrılması maturidi ve şarilerin bidatıdır dedik. Değil mi? Çocukken bize camilerde öğretiyorlar Allah'ın zati sıfatları, subuti sıfatları falan. Bunlar böyle bir şey bidattır. Burada ne dedi? Zati sıfatlarıyla fiili. Fiili. He, arasında fark var. Yani onların peki subutin içerisine koyduğu bizim filin içerisine koyduğumuz ne? Onlar subuti dedikleri şey akıllarıyla ispat ettikleri şey. O yüzden subuti diyorlar. Yani ilahın şöyle bir şeyde sahip olması lazım deyip akılla ispat ettikleri için subuti sıfat diyorlar. Anlaşıldı mı? Bizim dediğimiz fiili sıfatlar Kur'an ve sünnette var olan Allah subhanahu teala'nın yaptığı bazı fiillerle alakalı olan şeylerdir. Ee, boyuttur. O yüzden bu ifadeye dikkat çekelim inşallah. Devam. Cevap. Yüce Allah'ın şu buyruklarını örnek olarak verebiliriz. Hayır, Allah'ın iki eli de açıktır. He. Ayette dediği gibi On iki eli açıktır. O dilediği gibi ne yapar? İnfak eder, dilediği gibi kullarına harcar. Allah'ın iki eli vardır. Peygamber s.a. hadiste dediği gibi Allah'ın iki eli de sağdır. Allah subhanahu wa Taala'nın iki eli de sağdır. Allah yarattığı hiçbir şeye benzemez. O her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Bununla alakalı hadisler vardır. O'nun sağ elinde, sağ elinde e, gece gündüz insanlara verir. Sağ eli açıktır O'nun. Sürekli orada insanlara ne yapar? Sürekli ama sürekli malından, kendi mülkünden Allah subhanahu teala verir. Onlar infak eder, harcar. Diğer elinde de, diğer kabzasında da kabada Arapça bir şey böyle avuç içine alıp tutmak demektir. Allah yarattığı hiçbir şeye benzemez. Altın çizerek tekrar tekrar söylüyorum. Ama bunlar şeriatın Allah subhanahu fiilleri hakkında ispat ettikleri şeylerdir. Diğer elinde de yerler ve gökler kabzasında vardır. Mülkü vardır onun kabzasında. Allah teala peygamberin haber verdiği gibi böyledir aleyhissalatü vesselam. Allah teala bu yeri gelmişken iki elin olmasıyla alakalı tabi maturidilerin ve eşarilerin sapık fırkaların tevilleri var. Ne diyorlar? Allah işte elden kasıt kudrettir diyorlar. Elden kasıt kudretse onlara sorarız. İşte peki o zaman niye Allah diyor iki elimle yarattığın Adem'in özelliklerini sayarken? Veya e, şeytana diyor Allah subhanahu teala. E, diyor ki benim elimle yarattığıma secde etmekten senime neden neydi diyor. Öyle değil mi? Kıyamet günü işte insanlar diyorlar. Herkes e, şefaat için bütün peygamberleri gittiği zaman her peygamberin özelliğini sayıyorlar. Adem'e de diyorlar ki sen Allah'ın eliyle yarattıysın diyorlar mesela. Orada gene bunu zikrediyorlar burada deseler ki evet orada işte izikrediyor ama kasıt işte kudretiyle yarattığın deseler Allah iblisi de kudretiyle yarattı. Öyle mi? Yani o zaman farkı ne iblisin ademde? Burada tevilleri boşa çıkmış oluyor zaten. İmam Eşari biliyorsunuz Eşari itikadının imamı Mu'tezile'ye 40 sene imamlık yapmış. 40 sene Mu'tezile mezhebin imamı olmuş. O yüzden Mu'tezile'yi çok iyi biliyor kendisi. El-Mekalatul İslami'nin Musallin diye bir kitabı var. İşte İslamilerin sözleri namaz kılanların ihtilafı diye. Orada Mürciye bir Kaderiye bir Hariciler, ondan sonra işte sapık bütün fırkalar, Mu'tezileler, hepsinin görüşlerini almış. Ne dediler? Nasıl inandılar? Bunları koymuş. Orada diyor ki, kendisi apaçık ifadelerle, cümle olarak, sonuç olarak, genel olarak diyor, ehli hadisin inancı şudur diyor. Allah tektir. Onun ortağı misli ve benzeri yoktur. Şeriki yoktur. Subhanehu ve Teala. Onun iki eli vardır. Bila keyfin diyor. Keyfiyetsiz. Onun iki tane eli vardır. Ve bu ayeti getiriyor. Ardından diyor ki onun iki gözü vardır. Keyfiyetsiz. Musa aleyhisselama Allah'ın sen bizim gözümüzün önünde işte sin ayetini şey yapıyor getiriyor. Hadisler de var bu konuda. İmam Eşari bunları koyuyor ortaya. Benzeri bütün her şeyi sayıyor. Ehl-i sünnetin ikrar ettiği, kabul ettiği bütün akideyi ortaya koyar ve diyor ki bu ehli hadisi sahabenin yolundan gelenlerin şeyidir. İnancı ve akidesidir diyor İmam Eşari. Bugün İmam Eşari'ye tabi olduğunu söyleyen insanlar İmam Eşari'nin önceki mezhebine tabiler. Son mezhebine değil. Çünkü İmam Eşari 40 sene imamlık yaptıktan sonra mutezile hutbedeyken Basra'da üzerindeki cübbeyi çıkartıyor, yeni bir cübbe giyiyor. Böyle akidemi değiştirdim diyor. Böyle akidemi değiştirdim artık ehli hadisin inancı ve akidesi üzereyim diyor ben. Ve bunu hutbede insanlara beyan ediyor. Azerbaycan'daki Müslümanlara yazdığı mücahitler varmış o dönemde orada. Mücahitlere bir nasihat mektubu yazmış. Kendisinin el ile ila ehle zuhurdu. Allahu alem. İşte o, o risalede şunu ifade ediyor ki ben diyor ehli hadisin yolundayım, selefin yolundayım geçmişime dair tövbe ediyorum diye apaçık ibareleri var. Ee, o yüzden Allah subhanahu teala'nın isim ve sıfatlarına bakış açısı da İmam Eşari'nin ehli hadis gibi olmuştur. O yüzden biz ehli hadis gibi inanıyoruz. keyfiyetine girmiyoruz. Allah subhanahu teala'nın iki tane eli vardır. Tamam. Onun yüzünden başka her şey helal olacaktır. Allah'ın yüzünden bahsediyor. Ayette Allah yarattı hiçbir şeye benzemez. Subhanahu teala. <gülüyor> Celal ve ikram sahibi Rabbinin yüzü ise kalıcıdır. Evet. Benim gözümün önünde yetiştirilirsin diye. Evet gözümün önünde zaten göz sıfatı şeyin bahsettiği, İmam Eşari'nin de bahsettiği ehlalatisi hakkında bir itikattı. Bu da bunun deliliydi o kitapta zikretti. O ne güzel görendir, ne güzel işitendir. Evet. Çünkü ben sizinle beraberim, işitir ve görürüm. Evet. O onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Hmm. Onlar ise bilgileriyle onu kuşatamazlar. Evet. Ve Allah Musa ile de gerçekten konuştu. Evet. Konuşmak. Yani ben şimdi sizden konuşuyorum. Benim konuşmam mahluktur. Ağzından çıkan ses mahluktur. Siz o sesi ne yapıyorsunuz? Mahluk olan kulaklarınızla işitiyorsunuz. Allah Musa ile konuştu. Allah mahluk değil aşağı. O yaratan, onun benzeri misli yok. O her türlü noksan sıfatlardan münezzeh. Peki ne ile konuştu? Peki Musa'nın mahluk olan kulağı neyi duydu? Hiç bilmiyoruz. Ora keyfiyet. Orayı soruşturmuyoruz. Oraya ne yapıyoruz? İman ediyoruz. Zaten bütün vidat ehli de burayı sorguladıkları için saptılar. Mutezile neyi tevil ettiler? Dediler ki Allah subhanahu wa ta'ala yarattı. Ağacı bir şey yarattı. Musa o yarattığı şeyi işitti dediler. Mutezile böyle tevil ettiler. Musa o ağaçtan gelen sesi ki o ses mahluktu dediler. Allah bir ses yarattı. Musa onu işitti. Bu mutezilenin bidatıdır, sapıklığıdır. Ehli sünnet bunu dememiştir. İmam Ahmet bin Hanbel böyle söylemiyor. Çok şiddetli bir şekilde onları reddetmiş. Ve demiş ki Allah keyfetsiz bir şekilde Musa ile konuştu. Musa da bunu işitti. O yüzden mutezile Allah'ın ahirette görülmesini inkar ettiler. Allah'ın kullara hitap etmesini inkar ettiler. inkar ettiler de inkar ettiler. Evet. Hani Rabbin Musa'ya şöyle seslenmişti. Git o zalimlerin topluluğuna. Rableri her ikisine ben size bu ağacı yasak etmedim mi diye seslendi. Hepsinde Allah subhanahu teala'nın kullarına nidası var. Kullar mahluklar ve bu nidayı işitiyorlar. Ama nasıl? Allah her şeye kadirdir, güç yetirendir. Subhanahu teala. O gün onları çağırıp seslenecek. Peygamberlere ne cevap verdiniz? Ve benzeri buyruklar buna örnektir. Heh, burada kalalım inşallah. Bu ve buna benzer sıfatlar neyi gösteriyor? Allah'ın fiillerini bize Kur'an ve Sünnet'teki bu ifadeler, Allah spanat alan fiillerini gösteriyor, sıfatlarını gösteriyor. İnşallah devamında Sünnet'teki delilleri Allah nasip ederse getirecek, daha farklı konular gelecek. Dediğim gibi bu meseleler aklınıza ağır gelmesin, şeytan vesvese vermesin. Allah en güzel Allah'ın tasvir ettiği şekilde tanımlanabilir. Çünkü biz bilmiyoruz, görmedik, görünen bir şey değil. Öyle değil mi? Allah'a Allah'tan daha iyi kimse bilemez haşa. Allah subhanahu teala kendisini böyle vasıflandırdıysa bize düşen de onu öyle vasıflandırıp benzerlerden ve ortaklardan tenzih edip bu şekilde iman etmektir. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden bir kötülükte varsa nefsim ve şeytanımdandır. وَاَخِلِ دَوَانَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشَدُ وَلّٓا اِلٰهَ